Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri ee, İkinci sezonun ikinci programına çok keyifli bir misafirimiz var Sevgili Itır Erhard. Atilla. Evet e, uzun bir aradan sonra e, ilk programı geçen hafta yaptık. Şimdi e, sırada ikinci e, programımız var. Sezonun ikinci programı. Gerçekten Ahmet senin de söylediğin gibi keyifli bir e, kayıt, keyifli bir akşam olacağı e, benziyor. Keyifli'nin haricinde çok renkli olacak. Evet çok renkli olacak. E, nerelerden nerelere atlayacağız. E, çünkü Itır o kadar e, çok yönlü bir misafirimiz ki. Hoş geldin diyelim. Hoş geldin. bulduk. Yalnız beklentiyi çok yükselttik bu açılışta. Bakalım inşallah beklentileri karşılayacak hikayelerimiz olacak. Fazlasıyla fazlasıyla olacağına eminiz. Evet. Ee, nasıl eczacı, yapalım? Eczacı anne. Evet. Psikiyatrist baba. Psikiyatrist baba. Arkasından koşucu çıkmış. Evet. Ama koşucu <gülüyor> ama orada, gelene kadar orada neler var? Orada gelmeden bir eğitimden diyelim. başlayalım Evet, e, tamam, e, ne kadar geriye gideyim onu söylerseniz. Üniversiteye değil mi? Daha gerisine gitmeyeyim. Vallahi, ne kadar, ne kadar? Sen ne istersen. istersen. <gülüyor> tamam. Bizde öyle bir şey yok. E, ya edebiyat benim çok büyük tutkum da. O da babamdan geliyor. Babam psikiyatrist ama e, yani müthiş bir edebiyat ve tiyatro tutkunu. E, biz çocukken yani çocukken neredeyse bebekken e, bize e, Fransızca tragedyalar okurdu. Böyle Corneille, Racine falan okurdu ve en azından sesini duyun diye o yaşlardan e, bizi böyle edebiyatla, ile kardeşim ve beni tanıştırdı. Kulağa kar suyu kaçması dediğimiz tabir böyle başlıyor. <gülüyor> evet aynen e, sanırım öyle ya yani. sesini duyun sesi çok önemli falan derdi o yaşlardayken biz. Ve e, o yüzden müthiş bir e, edebiyat ve sonrasında tiyatro, babam sürekli bizi tiyatroya götürürdü. Ben o yüzden edebiyat okumak istedim. Yani babam o kadar edebiyat sevmesine rağmen sonunda e, tıp okumuş. Ben senin yaptığını yapmayacağım, ben baya gideceğim, sevdiğim işi yapacağım, edebiyat okuyacağım diye e, liseden bu kararı verdim ben. E, ve e, neredeyse tek tercihim e, Boğaziçi İngiliz Edebiyatı'ydı. Oraya girdim. E, çok mutlu oldum çünkü... E, yani gerçekten hani severek yaptığım bütün boş zamanlarımda yaptığım aktivite e, dersim olacaktı e, bir yandan da edebiyat bölümünde e, tabi tiyatroda var klasik müzikte var cazda var yani çok e, hani kuvvetli bir sanat bölümü de orası e, sinema dersleri de var çok keyifle okudum okurken e, zorunlu felsefe dersleri de var bizde yani diğer sosyal bilimlerin derslerini de alıyorsunuz i̇şte sosyoloji, psikoloji, felsefe ee, o sırada e, felsefe dersleri de çok ilgimi çekmeye başladı. Aslında edebiyatla bağlantısı da, yani birbirini çok tamamladığını düşünüp e, felsefeyle çift anadal yaptım. E, i̇kisini de çok keyifle e, bitirdim. Sonra ama. E, felsefeye devam etme e, kararı Gar aldım. Yani biraz daha, ağır basmışlar. Evet biraz ağır bastı. Daha derinleşmek istediğim alanın olduğunu düşündüm. E, yani Sonra oradan yurt dışı var. Atış, evet oradan Adalara doğru. Evet oradan İngiltere'ye doğru e, <gülüyor> Adalara doğru gittim. Yani çok çok geleneksel e, bir okulda okudum. E, ve e, aslında belki de uzaktan bakıldığı gibi değilmiş. <gülüyor> ya, e, hep kafama takılıyor mesela. Yurt dışında felsefe gibi hı. Lisanla bizim doğuştan hakim olmadığımız bir işi yapmak, okumak ne kadar zor. Hele Cambridge gibi bir evet, ya yani Şöyle düşünün, şimdi içindeki felsefe eğitimi de aslında çok böyle Anglo-Amerikan gelenek. Yani siz evet. tamamen o şekilde eğitildiğiniz için aslında Türkçe dilinde felsefe yapmaya kalksanız hayatınız daha zor. Yani oraya göre bir eğitim aldığınız için Hı. orada daha aitsiniz. Ama e, zorluğu şu e, yani İngiltere'ye gidip hele Cambridge gibi çok geleneksel bir okula gidip e, sen buraya ne getirdin diye soruyorlar. E, oysa itir tamamen Anglo-Amerikan geleneğin içinden geçmiş ve hiçbir katkısı yok. E, yani bende İslam felsefesi bilgisi yok bu topraklara ait hiçbir şey yok. E, o zaman hani sizin bölüme vereceğiniz katkı, katkı. çok sınırlı. E, orada biraz onu sorguladım işte. Yani neden biz e, hani o geleneği burada e, aynısını öğrencimize veriyoruz ve oraya gittiğinde e, katacak çok bir şey yok. Yani bana e, tabii ben orada koro da söyledim. <gülüyor> e, yani çok güleceksiniz belki ama ilk gidip, gidip ilk yaptığım şey hani oranın müziği çok kuvvetli olduğu için çok e, hani bütün e, işte her bir kolejin kendi evet, korosu. Evet. Hemen koroya yazıldım. Yani çok... Tabii bir hani müzik eğitimim yok ee, ama burada herkes söylüyor Koro'da ben de bir yerinden girerim diye. Koro'ya yazıldım, bir şarap tadım kursuna <gülüyor> yazıldım <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> ve küreye başladım. Yani e, hani felsefe eğitiminden çok sana oralardan ne kaldı derseniz aslında biraz bunlar. E, biz de şu anda bir tadım yapıyoruz bir burada. Evet ufak bir tadım yapıyoruz. Evet. evet, evet e, olsun. Afiyet olsun. İngiltere'deki Abi. kadar şey olmasa, olmasa bile. Olmasa da Yok evet. olur mu? Harika gerçekten. Yerli, yerli kırmızılar her zaman çok iyidir. Her iyi. zaman evet. Ee, bizim sevgili geçen yılın e, konutlarından Akınılçı Arabı'yla evet. devam ediyoruz. Peki şimdi Cambridge'den sonra içine geri dönüş var. Hı -hı. Doktora için. Evet. Ee, evet. Orada bir farklı bir hani biraz önce söylediğin işte İslam felsefesi doğu felsefesi biraz hayatına girdi mi? Nasıl oldu? Ee, i̇nan giremedi ee, çünkü öyle bir eğitim alma fırsatım hiç olmadı. Ee, ben döndüm Türkiye'ye ee, ve e, yani madem akademik kariyer yapacağım bir doktora yapman gerekiyor. <gülüyor> o yüzden e, doktoraya Boğaziçi'nde hani tekrar sevdiğim bölümde başladım. E, eş zamanlı olarak da e, Bilgi Üniversitesi o zaman yeni kurulduğu yıllardı. E, orada edebiyat dersi vermeye başladım. Yani iki aslında sevgilim <gülüyor> edebiyat ve felsefe bir yerde tekrar buluştu. Yani ben bir yandan edebiyat dersi veriyorum. Gene ee, İngiliz edebiyatı ağırlıklı bilgi de. Ee, bir yandan da felsefe doktorası yapıyorum. İkisi beraber gayet güzel gidiyordu. Kısa bir süre öyle gitti. Ne kadar süre diye soracakken Ya inan iki arana. yıl, iki yıl o kadar <gülüyor> gitti. Sonra e, aşık oldum ve her şeyi bırakıp gittim. Yani gerçekten aşk nedeniyle e, hani tamam doktoruyu uzaktan... Tiyatroya mı e, Yok tiyatroya olmadı. <gülüyor> bakalıcı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani, olurmuştu. yani evet e, aslında iyi müzik çaldığı için birine aşık oldum bir düğünde e, bir arkadaşımın düğününde e, San Diego'da biriyle tanıştım e, işte eski eşim e, o zaman e, çok iyi piyano çalıyor ve kompozisyon mezunu yani piyano çalmasına aşık olup evet. <gülüyor> onu evet. Amerika'ya taşındım. Güzel. O ee, zaman bir müzik arası verelim. Müzik arası verelim evet. E, şunu belirtmem lazım ki bu akşamın bütün müzikleri Sevgili Itır tarafından e, seçildi. Evet. E, sonra o seçimle ilgili de bir, birkaç sorum olacak. Tamam. Güzel ve enteresan bir seçki çünkü. O zaman Ella Fitzgerald, Duke Ellington Orkestrası'ndan gelsin. Karavan gelsin. Zaten bu aralar çok moda. Karaman. Kesinlikle pandemiden sonra. Hep bütün arzum. Night and stars above that shine so bright. The mystery memory of our care Tekrar iyi akşamlar sevgili laflıcaz dinleyicileri. Ee, Itır Erhard'ta söyleşimiz devam ediyor. Ee, şimdi aşk dedik, e, aşkın peşinden koşma <gülüyor> dedik ama o tabi o kadar e, kapı araladı ki veya farklı evet. yönlere gitti ki istersen birazcık oradan e, bahsedelim. E, tabi ya yani ben işte aşkın peşinden kendimi Chicago'da buldum. E, orada ama için içinde bir koşma var. Yani. Evet, ya yani koşma Chicago'da buku e, buldu diyelim. <gülüyor> Ee, orada devam ediyorum. Doktoram devam ediyor. Ben de misafir öğretim üyesi olarak e, University of Illinois'da e, başladım. Yani araştırma yapıyorum. Oradaki meslektaşlarımla tartışıyorum. E, ve e, bir çocuk hastanesinde gönüllük yapıyorum. E, sanat terapisi e, gönüllüsü olarak çalışıyorum. İlk e, orada şunu fark ettim, yani fiziksel bir aktiviteyle e, ciddi bağış toplamak mümkünmüş. Ben bunu hiç bilmiyorum ve e, hastaneye çalışanları, gönülleri e, bir, e, işte çok yüksek 110 katlı bir binaya merdivenle çıkacaklar ve bağış toplayacaklar. Vay dedim şahane bir şey çünkü ben böyle sınırları zorlamayı da e, seviyorum hani fiziksel sınırları tamam dedim ben de yarışa kayıt oldum ve e, işte uzun zaman yani iki ay kadar bir süre merdiven antrenmanı yaptım ve etrafıma yazdım ben merdiven çıkacağım merdiven çıkmaya hazırlanıyorum işte çocuk hastanesi yararına ve o çok güzel bağış geliyor ya yani diyorum niye bağış yapıyor insanlar ya yani ben hiç <gülüyor> beklemiyorum ya işte deli kadın gene bir şey yapıyor diye bir sürü bağış geliyor Ya öyle fark ettim aslında koşmaktan önce ilk merdiven evet. <gülüyor> Merdivenle bağış toplanacağını görünce e, sonra oradan koşuya oradan geçiş de, oldu evet. Ama yani biraz önce birazcık konuştuk çok bir spor geçmişi yok dans geçmişi var evet, ama bir spor evet. geçmişi yok Yok hayır o dansa ee... falan da bakacağız. Şimdi merdiven deyince aklıma ne geliyor evet. benim biliyor musun? Mesela burada da sakat merdivenleri var. Böyle iniş çıkışları falan kenarında böyle yolda. Oradan bir sen düşsen var ya sakatlanırsın. Merdiven sakatlanmak üzerine yapılmış, dizayn edilmiş Türkiye'deki merdivenleri Evet. Bakıyorum. Merdiven kenarlarına. Evet. İki merdiven arasında çok büyük farklar. <gülüyor> öyle kesinlikle öyle. Çok güzel bir merdiven arası oldu. Evet. E, merdivenden sonra yani benim özgüvenim de arttı. E, yani dans, 110 katı çıktım. Evet 110 katı çıktım ve tahmin edeceğinizden çok daha kısa sürüyormuş bu yarışlar. Yani ben de hani bu kaç saatte çıkılır falan derken 20 dakikada çıkıyorsun sonra asansöre bindirip indiriyorlar seni aşağı. <gülüyor> Ahmet o tarafını yapıyor daha çok. Ben evet asansöre asansör düğmesine basarım <gülüyor> ben. Ha. Ama yani çok çok ilginçti ya yani. insanlar niye bağış yapıyor onu görmüş oluyorsun. Yani gerçekten yapıyorlar Peki, benim hani sen merdiven hala, çık diye. Hala aklım almıyor. O bağışın sebebi sen merdiven çıktığı nasıl oluyor? Yani? Ya şöyle oluyor aslında, aslında ya aferin Itır e, diye oluyor Bravo. aslında. Ana. Yani orada e, senin neye koştuğun ya da merdiven evet. çıktığın ya da yüzdüğünden çok... Ee, Itır bu işe bu davaya bu meseleye evet. o kadar inanmış ki bak fiziksel olarak bu kadar zorlayan bir şey yapıyor aslında onun sırrı orada ee, sen arkadaşına Tabii. destek vermek istiyorsun ha. arkadaşının yaptığı işi e, takdir ettiğini göstermek için bir bağış yapıyorsun ee, sonra evet koşu e, o da ilginç e, çünkü e, hani belki bu hikayeyi duymuş olanlar vardır sizde büyük ihtimalle duydunuz ama böyle gerçekten hani Orhan Pamuk kitabı gibi Hı. yani bir poster gördüm hayatım değişti Hı. Ee, gerçekten öyle bir hikayesi var ee, bir durakta bir poster gördüm ee, işte koşmak zor mu zannediyorsun maraton zor mu zannediyorsun kemoterapi dene diye Şimdi maratonda kemoterapi o kadar uzak ki benim kafamda yani maraton diye bir şey var biliyorum uzun bir koşu ee, işte genelde Afrikalı koşucular birinci olur e bir de bildiğimiz kemoterapi var ya. Yani nasıl bir bağlantısı var Sonra fark ettim ki e, Lösemi Lenfoma Derneği var ve e, araştırmalara katkı için böyle binlerce insan koşarak bağış topluyor. Bu Amerika'da oldu. Evet bu Amerika'da. E, o zaman hala Chicago'dayım. ben. Aa dedim süpermiş yani. <gülüyor> Merdivende çıktık. E, i̇şte spor geçmişimiz yok ama yaparız deyip e, yazıldım. Ve ilk toplantıya gittim. E, yani beklediğimden aksine... Gayet normal insanlar var hani benim kafamdaki böyle Afrikalı koşucu işte incecik profili. koşucu profili yok yani her yaştan cinsiyetten kilodan insanlar var ve maraton koşuyorlar dedim ha, herkes koşuyor işte Itır koşar ne olacak Öylece hayatıma koşu girdi tabi çok hafife almışım aslında o mesafeyi. Çünkü maraton antrenmanı yapanlar bilir böyle her hafta mesafeniz artıyor. Yani 5 ile başlıyor işte 7, 10, 10, 9 bir geri gidiyor bir ileri gidiyor. Ama o mesafeler 20'lere 30'lara çıkınca tabii inanılmaz bir özellikle mental e, zorlukla karşılaşıyorsunuz tabii. Mental hazırlık önemli. Aynen öyle evet. yani fiziksel kadar çünkü bedenin sana dur diyor ya Atır ne yapıyorsun hani 30 kilometre gitmesen daha iyi değil mi diyor sen ona rağmen devam ediyorsun ve orada aslında bir amaç için koşuyor olmak yani ben lösemi lenfoma araştırmalarına katkı sağlamak için koşuyorum deyip bunu herkese duyurmuş olmak koşucunun bu yola devam etmesi için de çok önemli aslında. Bizim bir tane daha geçen seneki programlarda bir misafirimiz vardı. Beyincarı, Soner Büyük Kınacı diye. Ee, o da Anadolu motosiklet yarışlarına hazırlanıyordu ve diyordu ki ilk defa katılacağım ama fiziksel olarak bunu hazır olmaktan daha önemlisi beyin olarak hazır olmak. Beyin olarak hazır olduğun zaman kazanma şansı var. Buradan selam söyleyelim ona. Evet. Derece aldı. Evet. Derece, aldı. Evet. derece aldı bu sene ilk defa. Bravo gerçekten Soner Türkiye ve 11. oldu bildiğim kadarıyla. Şahane. Çok iyi bir dereceyle bitirdi evet. Ee... Yok ben de hiç derece yok. Yani ben ...hani sağlıklı bitireyim yeter tabii. benim ama çok o kadar. çok başlamış. senin maratonda derece almana gerek yoksa 360 derecesin zaten ha, her yok, tarafa. Yok. Her <gülüyor> tarafa elin kolu uzanır. <gülüyor> e, şimdi tabii bu koşunun Türkiye'ye yansımalarını bir ayrı bir ...bir parça arasından bir sonra mı girelim? Evet öyle yapalım. Nina Simon'dan gelsin. E, e, evet, Hypothe Spelonyu gelsin. Gene e, sevgili Uturun seçimi... Hmm. Put a spell on you Cause you're mine You better stop the things you do I ain't lying. I can't stand it you're running around you know better daddy I can't stand it cause you put me down yeah, yeah. I put a spell on you because you're not. akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Ee, bu akşamki konuğumuz sevgili Itır Erhard. Ee, bütün organizasyonu müzik seçimleri hariç bu sefer yapan Atilla Aygin. Bu sefer bıraktık ama çok da güzel bir seçim oldu. Evet. Teşekkür Sağ ederim. Olsun. Atilla Aygin'in organizasyonu yapıyor. Onun evinde program yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla kapalı diye radyo. Ve ben Ahmet Görsev. Ahkam kesiyorum. Koç Estağfurullah. <gülüyor> Koşarak Amerika'da başladık. Sonra koşa koşa Türkiye'ye geldin. Evet. E, yani burada da koşmak üzerine güzel işler oldu. Evet. E, tabi arada zaman var. Arada olsun. Arada <gülüyor> zaman var ama 100 bin üye ve bu seneki toplanacak bağışlarla birlikte de, e, 100, milyon 100 milyon hedefine, hedefine gelen inşallah. İstanbul Maratonu'nun başlangıcı koşarak nasıl oldu? Nasıl oldu? Yani böyle söyleyince tabii çok kolay olmuş gibi geliyor ama inan değil. <gülüyor> Hiçbir şey kolay hiç değil. Şey kolay. Ee, çünkü ben o hayalle Türkiye'ye döndüm. Yani Chicago'da maratonu koştum. Hani zar zor bitirdim ama bitirdim. 6 saatte. Yani neredeyse hani <gülüyor> ambulansın topladıkları arasında <gülüyor> e, olacaktım ama olmadım. E, bitirdim. 6 saatte bitti. Sonra İlk maratondan sonra dedim ki hayatta bir daha bu deliliği yapmam e, çünkü hani ben e, yani Mayıs gibi koşmaya başlamışım. Kasımda maraton koşuyorum. Yani bu pek e, akıl karı bir, şey bir şey değil. değil. E, ve hiçbir şekilde de kimseye tavsiye etmemiz gereken bir şey. Genelde 5K koşanlar hani bu kadar kısa evet. sürede 5K'ya ulaşıyor. İşte değil mi? Akıllı insan öyle yapar. 5K koşarı yok. Itır direkt maratona yazılıyor ve e, hani bitirdiğinizde tabii böyle hani günlerce yürüyemedim ben. E, ve dedim ki çok güzeldi ama ya yani bu delilik bir daha yapılmaz dedim. Aman. Bir ay sonra e, Roma maratonuna yazıldım. Ee, ...ve Türkiye'ye döndüm. Ee, Türkiye'ye döndüm. işte Türkiye'de Roma Maratonu'na hazırlanıyorum. Yani o zamanki eşimi de aldım Türkiye'ye döndüm. Yani ben bu işi Türkiye'de yapmak istiyorum. Dedim ve Türkiye'ye geldik. Şimdi ıtırın kafasında ne güzel... ...Türkiye'de herkes koşar, bağış toplar... ...bunu burada başlatırız. <gülüyor> Harika. ıtır ee, kimseyi tanımıyor. Yani koşan kimseyi tanımıyor. Ee, Türkiye'de sivil toplum nedir, ne yapar... ...hiçbir şey bilmiyorum. Ee, bir radyo programı sayesinde... <gülüyor> Açık, e, açık radyoda açık radyo. evet açık radyoda bir program sayesinde e, Belgrad Ormanı'nda koşan bir ekiple tanıştım. Buradan Ömer'in de kulakları içindesin. Evet Ömer'e de sevgiler. E, orada ben anlatıyorum. Yani biliyor musunuz ben e, bağışla topluyordum koşarken falan diyorum. Yani biz de öyle yapsak hani hep beraber. E, böylece ilk kendi hani, fikir oluşmaya başladı. Bir altı kişi e, bu hayal etrafında bir araya geldik. Yıl kaç? Yıl 2006, 2006 gibi artık ee, ve e, adım adımın ilk koşusu yani koşarak bağış toplama 2008 Antalya Maratonu. Yani aradaki iki yıl saha çalışması. Ee, yani Türkiye'de insanlar koşar mı, bağış toplar mı, kim için koşar e, bayağı hani birebir görüşmeler, anketler... E, aklınıza gelecek bütün paydaşlar, yani antrenörler, STK'lar, sivil toplum yöneticileriyle e, biz bunu nasıl kurgulayalım diye adım adım kurduk. E, adının adım adım olma nedeni de bence biraz ilginç. Yani kısaca izin verirseniz ondan da bahsedeyim. Hadi, hadi. Şimdi maraton. <gülüyor> Özür dilerim. E... Bir yudum istersen yap <gülüyor> <Evet, gülüyor> şöyle yudum. Bir, bir yudum al, adım adım yaklaşalım olayı. E, evet, e, maraton korkutuyor. Yani 42 kilometre maraton. Hmm. E, şimdi dedik ki yani böyle insanlar dehşete düşmesin. E, o zaman aramızda olan e, Alper Dalkılıç o da sonra çöl maratoncusu oldu. Ya dedi bunun adı işte adım adım olsun. Yani insanlar korkmasın hani koşu da yavaş yavaş başlar. Bağış toplamakta. E, böylece adı adım adım oldu. E, ve e, tek bir STK için o zaman Türkiye Omurilik Felçileri Derneği için e, koşmaya başladık. İlk kimleri ikna ettiniz derseniz o altı kurucuyu ya yani birebir tanıdı annesi babası arkadaşı sevgilisi onları ikna edebildi yani koşarak bağış toplamaya. Ve 2008 yılı Antalya Maratonu'nda ilk kez adım adım olarak e, 40 küsur koşucu koştuk 72 bin lira bağış topladık öyle. E, yani bu dediğin hani insan... 100 milyon 72 bin lirayla başladı. Ya, ya, hakikaten işte en ufak bir adım şey Lere, diyor, kadir nelere, yani, nelere, yani. nelere kadir oluyor sonunda. Evet. Ben onun için yapılan en ufak bir emeğim bile çok o olmadığının farkındayım. Yani işte bir koşu. Düşünebiliyor musun? Türkiye gibi bir ülkede koşarak para toplayacaksın. Bu yani bırak Anadolu'yu, şurayı, burayı. Çok İstanbul'daki adama söylediğin iyi. zaman bile böyle uzaydan gelmiş gibi bakıyor <gülüyor> sana. Öyle değil mi Hatır? Ya Siz öyle, e, kesinlikle öyle. Yani, Ama şu anda öyle gelmeyebilir insanlara. Çünkü artık böyle bir örnek var önlerinde. Tabii. Yani, İlkini yapmak şu, evet, zor. Evet, yani şu anda dediğin gibi hani herkesin etrafında, şimdi aramızda da sohbet ederken birkaç isim çıktı, işte Emre çıktı, Murat çıktı. Yani hepimizin koşarak bağış toplayan arkadaşları var artık. Evet, en azından tabii. bir şekilde sen görmüşsün, duymuşsun. E, o zaman kimse yok. Yani nasıl diyorlar bana, nasıl koşup bağışlayabilecekler? Sen diyor yarışı mı kazanıyorsun, kazandığın parayı, parayı bağışlıyorsun? Evet. İşte sen yolda giderken birileri para mı fırlatıyor falan, yani neler geliyor yani insanların gözünün önüne? Yani. Evet, evet, Yok öyle bir öyle şey. Bir şey. E, i̇nanın sivil toplumda da yok. Yani sivil toplum kuruluşları da sen kimsin, nesin, e, nereden çıktı ya da seninle mi uğraşacağız diyor. Evet. Ne zaman işte bu rakamlar arttı sivil toplum tarafı da heyecanlandı. Heyecanlanmaya başladı. Gerçekten tabii. çünkü bağışın ötesinde bir görünülük kazanıyor. 100 bin üye diyoruz. Evet büyük şu hakkı. anda çok gerçekten, gerçekten evet. ağırlıklı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ama Türkiye'nin her, her yerinden, yerinden. var. Yani adım adımı duymayan herhalde kalmadı. Peki, ya, umarım öyledir. Vada yani Atilla çok sağ ol. <gülüyor> Öyle şimdi bir 70 milyon var bizim programı dinleyen. Buradan herkes duyar Herkes evet, evet yani evet. bu programdan bu sonra gerçekten kalmayacak, Aynen. Aynen. Şimdi duymayan çok, kalmayacak. Bizim de hangi ülkelerden varatilla izleyicilerimiz? Vallahi en son Fiji vardı. Fiji. Oo şahane. Aynen. İsterse bir kişi olsun ama Fiji'den de bir izleyicimiz yani. var. var. Evet. Olmayan ülkeleri de buradan göndereceğiz yavaş yavaş. <gülüyor> Peki bir şey sormak istiyorum bu adım adımla ilgili konuyu kapamadan. Yani siz bu adım adımı kurarken... ...geleceği noktanın böyle bir şey olduğunu hayal etmiş hmm. miydiniz o zaman? Ee, i̇nan ettik. Ee, çünkü baya bir e, hani iş modeli gibi biz bunu kurguladık. Ara, aramızda Renay Onur da e, vardı. E, Renay şu anda Spor İstanbul Genel Müdürü. <gülüyor> Ve e, o böyle iş geliştirmeciydi. E, oturup altı kişi e, gerçekten bunu bir hani e, kısa, orta, uzun dönem planlama... ...her şeyi planlandı. Ee, ...bu şekilde büyüyeceğini kurgulamıştık. Ee, tek e, öngöremediğimiz... ...dijitale geçiş sürecimiz. Yani dijitale geçilmesiyle... ...çünkü ilk aşamada bayağı Excel tablolar. Yani sen koşuyorsun... İşte STK hesabına para gidiyor, Excel tablolar çekiliyor, biz işaretliyoruz falan. Şu anda İPK diye iyilik peşinde koş diye bir platform üzerinden yapılıyor her şey. İşte o çok hızlandırdı. Yani tek öngöremediğimiz o böyle çok hızlı inme. Ee, hani orada o biraz üstel evet. Yani. evet. Evet, çok güzel evet. Ne yapalım Ahmet? Bir parça arası verelim Vallahi mi? Valla bir parça arası verelim. Yarım saattir cebimde telefon çalıyor. Bir bakacağım ona ne oluyor. Diye. Tamam sen parça Tabii. arasında ona bak. O zaman Diana Kral'dan gelsin. Ee, Buluar Bulvar of Broken Dreams. Hep birlikte dinliyoruz. Sorrow The boulevard Of broken dreams Where Jigalow and Jigalette Can take a kiss Without regret So they forget their broken dreams You laugh tonight and cry Tomorrow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 Along a long boulevard of broken dreams. İyi akşamlar laflayacağız dinleyicilere Adım adım koştuk Itır Herhard güzel hikayeler Anlattı Fakat kendisine Sosyal girişimci diyorlar Nedir bu sosyal girişimcilik Birbirimize mi girişiyoruz sosyalde? <gülüyor> Kötü Yoksa... bir, şey bir şey mi? Kötü bir, Kötü bir şey, mi? şey mi, iyi bir şey mi? Çok mu sosyalist mesela? Çok mu sosyalist? Sosyalizmden ee, mi geliyor? Nereden geliyor nereden evet. Ee, yani biz de inan sosyal girişimci olduğumuzu... E, Giriştikten sonra anladık. Yani çok şu. sonra fark ettik. E, Aşoka var, Aşoka işte dünyadaki en büyük sosyal girişimcilik ağ. Bizi oraya Türkiye'den e, aday gösterdi yani Türkiye'deki vakıf ve biz e, ya biz sosyal girişimci değiliz ki nereden çıkardınız dedik <gülüyor> açıkçası. Yani biz sosyal girişimci olduğumuzu sosyal girişimci olduktan sonra öğrendik. Çünkü ama, kavram e, çok bilinen bir kavram değil. Ama Şimdi bu, bir kavram var ama. Var evet. Atilla burada bir radyo programı yapıyoruz ama insanlar şunu görmüyorlar ve bilmiyorlar. Gözlerin içi parlayarak gülen bir kadınla konuşuyoruz ya. Yani. <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Sizinle efendim keyifli, e, sohbet çok keyifli e, sayenizde. Bizim de yüzümüz gülüyor o sayede. E, şöyle yani sosyal girişimci, e, yani sosyal, toplumsal ya da ekolojik bir sorunu çözmek için e, bir girişim kuran insan. Ee, yani sosyal ekolojik sorun ne olabilir, ee, işte denizlerdeki plastik kirliği de olabilir, ee, yönetim kurulunda kadınların e eksikliği de olabilir, her şey olabilir, ee, işte tekstildeki fazla su kullanımı da olabilir yani kafasına bir sorun takıyor. Ve bir dernek ya da vakıf kurmak yerine bir ürün ya da hizmet satarak yani sürdürülebilir bir iş modeli de geliştiriyor. Ve bu sorunun çözümüne böyle bir yerden yaklaşıyor. Sosyal girişimci bu. Yani bir yandan toplumsal sorunu çözecek ama bir yandan da bayağı bildiğin anlamda girişimci. Böyle yeni nesil girişimci aslında. Yani tamamen kar maksimizasyonunu değil aslında sosyal faydayı önceliklendiren... E, girişimci. Anladım. Ve tabii ki en en önemlisi burada bir de bunu göz önüne çıkartıyor. Bunu duyulabilir evet, hale geliyor. Kesinlikle. Burada bir farkındalık projesi yapıyor Kesinlikle. Yani. Tabii. Evet. Kesinlikle. Ee, peki atır gidişat bu yönde mi? Yani hani girişimcilik diyoruz. İşte hep, hani girişimciler yani o kapitalist sistemin veya düzenin artık hani köleleri demeyeceğim ama çok farklı Hı -hı. bir anlam da var ama hani sosyal girişimcilik dediğin zaman çok ben böyle Hı -hı. geleceğe yönelik bir şey algılıyorum. Evet, çok haklısın ben de öyle görüyorum çünkü uzun yıllar senin de söylediğin gibi yani neyi amaçladık kar maksimizasyonu en fazla nasıl kar ederim? İşte ne kadar çalışanıma daha az ücret versem, ne güzel hani buradan kâr ederim. ederim. işte fabrikamı ben Sri Lanka'ya taşısam, orada işçilerin günlük aldığı ücret daha az, e, oradan da kâr ederim. Ha, aynen ya yani kimyasal kullanırım ne kadar güzel, oradan da kâr ederim gibi. Ama şimdi e, ya artık bunu sürdürülebilir olmadığını fark ettik. Ya yani gezegen içinde değil. Doğrudan fark ettik mi? Bence fark ettik ede ediyoruz başlıyoruz. en azından başlıyoruz, yoldayız. Başlıyoruz, yani. Ee, yani bir kısmı bize dayatma tabi. Ee, yani işte Paris anlaşmasıdır, yeşil mütabakattır. Ya yani bunu böyle gidemeyeceğini e, bir noktada fark ettik ve bize yukarıdan bir baskı var. E, ama aşağıdan gelen bir baskı da e, sizin benim gibi tüketicinin. Ya bu aldığım tişörtü kimlerde neyin pahasına üretti gibi bir soru sormaya başlaması. Yani bu o kadar yeni ki. 10 sene önce benim aklımın ucundan geçmez. Yani etikete bakıp ya bunu acaba kimin emeği sömürüldü? Hangi nehir kirletildi? Gerçekten bir tişörtü üretmek için 1200 litre su mu harcandı? Soruları ve gerçekten kaç tane tişörte ihtiyacın var? İhtiyacım var, var ya yani çok, çok güzel bu. bir evet. soru daha bu tabii. Ne evet, kadar ihtiyacım var? Yani bu soruları biz sormaya başladıkça e, tabii geleneksel girişimler gözden düşmeye başladı. Yani en azından şunu bekliyoruz: Senin gezegene olumsuz bir etkin var. Bunu kabul et ve bu etkini azaltmak için ne yapıyorsun? Bir yol haritası çıkar. Yani geleneksel evet. girişimlerden de bunu bekliyoruz. Yani diyeceksiniz Tabii. ki herkes bir anda sosyal girişimci mi olacak? Tabii ki olmayacak. Ama ne olacak? En azından geleneksel girişim de kendini bu yönde biraz evretmek zorunda hissedecek. Ya ben o, maalesef bunu biraz daha böyle hani karamsar bir gözlükle bakmak durumunda kalıyorum bazen. Çünkü bu söylediğin şey tamamen bir ekonomik hı hı. E, güçle veya ekonomik e, gelişimle ilgili bir şey. Şimdi dünyanın geldiği özellikle kapitalizm neticesinde hı. geldiği nokta çok belli. Yani bunun arkasından bu sosyal girişimciliğe konu olabilecek her türlü e, işte çevre bilinci olsun işte o tarz şeyler bana maalesef zor geliyor çünkü hani hmm. bunu kaldırabilecek bir ekonomik yapı yok yani bunu nasıl aşacak açıkçası hmm. karamsarım birazcık o, o tarafta ama ee, ya yani ben inan ana akımlaşacağını düşünüyorum ee, çünkü her gün işte bu yediğim içtiğim giydiğim nereden geliyor ee, sorusunu soran insan sayısı artıyor yani bizden bir sonraki jenerasyonda bu soru daha da artıyor ve hatta e, Araştırmalar bize söylüyor ki %30'un üzerinde neredeyse daha fazla ödemeye bile hazırım diyor. Yani burada gerçekten hani gezegen ve insan e, önceliklenmişse, e, zarar mümkün olduğu kadar aza indirilmişse ben %30'a kadar daha fazla ödemeye bile hazırım evet, diyor. Ee, ve bu bana umut veriyor gerçekten. E bu, bu, bu iktidarın politikalarıyla da burada çok Hı -hı. alakalı işler e, tabii, var. Tabii, tabii, Şimdi tabii. mesela ben hatırlıyorum Greenpeace'in yaptığı bir takım şeyler, baskılar sonucunda plastik atıkların Türkiye'ye girmesi önce bir yasaklandı. Evet. Sonra evet. bu tekrar geri alındı. Yasaklar Hı -hı. yeniden kalktı. Bunun gibi böyle şeyler var bir de. Hı -hı. Şu yani, anda o yasaklarının ya, kalktığını biliyorum. Evet tepeyim. yani politik ya, tepeden gelmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, sırf tepeden yeterli değil ama. Değil, yani bizlerin e, davranış dönüşümü de çünkü uzun yıllar onu bekledik. Yani iklim krizi diye dev bir şey var. Hani Itır'a ne Atilla'ya ne? Yani biz ne yapabiliriz ki? Hani devletler karar ama o da yeterli değil. E, yani devlet politikayı tabii ki düzenlesin. E, işte ona göre düzenlemeler yapılsın. Ama bizlerin davranış dönüşümü olmadan e, gerçekten o istediğimiz noktaya gidemeyiz. Yani biz de işte tüketim davranışlarımıza şöyle bir bakıp Ya ben ne yapıyorum neden yapıyorum Dediğin gibi mesela neden bu kadar çok tişörtüm var Ya yani pandemide e, Hiç olmadığı kadar fazla bu soruyu sorduk e, Yani <gülüyor> ben mesela bir tane Kotla bir ayakkabıyla yaşadım e, Sonra böyle dolabımı açıp Bakıyorum yani bu kadar ayakkabıya Çantaya ihtiyacım var mı Gayet güzel yaşadım e, O yüzden mesela pandemi bu süreci bir de hızlandırdı e, Kesin kesin Şimdi Pandeminin zaten ilk 6 ayında bir Gardıroplar falan yarıya indi Evet, ee, aynen. Itır, benim oğlum Bozcaada'da yaşıyor ve bana geldiği vakit bir gün işte sana geldiğim bir şey gel üstüne başına bir şey verin dedim, kardorobu açtım. Böyle baktı, <gülüyor> baba dedi bu kadar tişörtü ve gömleği hangi zamanla dilimi arasında giyiyorsun? Sonra o gittikten sonra düşündüm, dedim ki ya hakikaten şey bunların Tabii. içinde giymediğim onlarca şey var, kıyafet evet. var. Yani aslında burada giydiğin giymediğinden ziyade şunu sorgulamaya başlıyorsun, benim ne kadar satın almaya ihtiyacım var? Niçin bunları bu kadar evet, bilinçsiz bir tabii, şekilde satın almışım? Bu kafa çok daha evvelden çalışsaydı bu kadar şey almazdım, yani işte o kadar, e, o evet, kadar olmazdı, o bu olsun. kadar hayvan öldürülmezdi, bu kadar e, bula zincirleme giden onu şeyler. Onu saklamak için mesela daha büyük bir evde yaşaman gerekiyor ya, Tabii, yani bir evet. yandan da mesela daha büyük dolabı ihtiyacım var, e bu dolabı sığdıracak daha büyük bir eve ihtiyacım var, yani Tabii onun hepsi bu, zincirleme. Burayı ısıtacak, burayı ısıtacak. soğutacak hatta daha fenası Tabii, soğutacak, klima ihtiyacım var. Bir de şey ülkeler var biliyorsun, herkes tarafından çok sevilen. ...ve çok yeşilci gözüken ülkeler... ...onlar... ...bunların en başında... ...Kanada geliyor... ...benim en fazla fosil atık çıkartan... Evet. ...ve fosil atıklarını... ...başka, başka, başka ülke ülkelere... ...yıkan evet. ve buralarda çıkartan... Tabii, ...işte kaz şeyler. dağlarının geldiği durum... ...altın arayanlar... Tabii. ...güzel şeylerden bahsedelim... Bir güzel parça arasında evet. gidelim... Ee, ...yine tabii... ...başta da söylediğimiz gibi Itır'ın seçkisinden geliyor... E fables diyelim... Tigran Hamasyan. Ben ilk defa dinleyeceğim. Bunu itirsa çok seveceksin. Seveceksin bence. Süper, ben... Teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Ee, Itır Erhard'la e, söyleşmeye devam ediyoruz ee, parça arasından önce. Ee, Arada heyecanlı sohbetler ara oluyor. Çok heyecanlı sohbetler oluyor. <gülüyor> Tabii maalesef e, dinleyiciler bunları kaçırıyor ama e, yani yapacak bir şey yok. Şimdi sosyal girişimcilik dedik. E, orada kavramın ne olduğunu bize açıkladın ama... Bunun pratiğe hı. dönüşmesi Türkiye'de nasıl oldu? Şimdi yani ufak ufak notlarıma bakıyorum işte açık açık AŞOKA, hı hı. Eğitim Gönülleri Vakfı bu nasıl yansıyor hı hı. topluma? Ee, yani şöyle AŞOKA ile belki başlarız. AŞOKA, e, Bildreit'in tarafından kurulan dünyanın en büyük sosyal girişimcilik ağı. E, 41 yıl. Evet yani Bill Drayton şunu fark ediyor Diyor ki e, yani böyle Milyonda bir gelen bir tür insan var O da e, işte sistemi dönüştürmeyi e, Kafasına koyan Ve dönüştürmek için adım atan Birileri. Biz bunları desteklersek sistem dönüşümünü, dönüşümünü çok hızlandırırız. Hmm. O yüzden böyle bir sosyal girişimcilik avı gibi düşünün Ashoka'nın yaptığını. Yani dünyanın her yerinde ofisler var ve bu prensiplere göre sosyal girişimci olanları buluyorlar, çıkarıyorlar, destekliyorlar. Ve bu bir network olduğu için herkes birbirini de tabii besliyor, destekliyor gibi düşünün. E i̇htiyaç varsa o insanların tam zamanlı sosyal girişimde odaklanması için e, finansal destek de veriliyor. E, şimdi Ashoka böyle bir üst yapı diye düşünün. E, adım adımı kurduktan sonra Renay ve ben de e, birkaç yıl sonra Ashoka Fellow seçildik. Ve o seçim sürecinde aslında böyle sosyal girişimci kavramı neye ihtiyaç olduğu falan biraz daha net kafamızda oturdu. Yani bizim ilk kurduğumuz dönem adım adımı. Türkiye'de en büyük sıkıntının şeffaflık hesap verebilirlik olduğunu fark ettik insanlara soruyoruz işte bu saat araştırmaları sırasında neden bağış yapmıyorsun güvenmiyorum diyor Ya yani ben 5 lira bile versem nereye gittiğini nereye görmek gittiğini istiyorum bilmiyorum. bilmiyorum diyor öyle havaya atıyoruz parayı diyor. Ee, biz o zaman ilk günden beri STK'larla yani Sivitop'un kuruluşlarıyla hani %100 şeffaflık e, üzerine kurguladığımız bir sistemle çalıştık. Yani 1 liraya kadar e, nereye gidiyor toplanan bağış? Tabi zaman içinde STK sayısı arttı e, ve e, biz buradan da yeni bir girişim kurma ihtiyacını gördük yani şeffaflığı ve hesap verebilirliği e, yaygınlaştıracak, bu kültürü geliştirecek e, açık açık diye bir e, sosyal girişim kurduk. E, açık açık STK'ların bütün finansallarını, yönetim kurullarını, her şeylerini böyle kamuoyuyla paylaştığı bir platform diye düşünün. E, STK'lar yani nasıl gelir modeli var diye sorarsanız şimdi sosyal girişimcilik dedik hı hı. E, Kullanım ücreti ödüyorlar büyüklüklerine göre Yani 10 milyonun üstünde bağışı olan daha fazla ödüyor İşte 20 bin yıllık bağışı olan çok daha az ödüyor gibi düşünün Sistem bu şekilde dönüyor e, Ama bu adım adıma gelmek için diyoruz ki önce sen açık açığa git Yani biz senin kamuoyuyla bütün her şeyini paylaştığını bir görelim Ondan sonra gel. Ee, ama açık açık kullanan sırf adım adım değil. Ee, çok sayıda şirket mesela bir zorlu holding işte gönüllük programı başlatacak. Ben yalnızca oradakilerle çalışırım diyor. Ya da bir e, ajans e, müşterilerine e, sivil toplum kuruluşlarıyla proje önerecek. Yalnızca buradakiler diyor. Çünkü orası aslında şeffaflı hesap verebilirliği göstereceğiniz bir platform olduğu için... Oraya yönlendirip hani orada bakın işte her şeyi açık yani biri soru sorduğunda mesela sana. E, Tegv ne yapıyor, kaç tane e, işte merkezde ne oluyor, kaç çalışanı var? E, bu yuva açık açık sayfasına baktıyoruz. Şey Mesela Tegv e, açık açık üyelerinden bir tanesi ve adım adımla da hani uzun yıllardır koştuğumuz bir e, vakıf. Şimdi burada özel şirketlere girmeye başlayınca bu hmm. iş o kadar açık evet. açık oluyor ama hep kafamda böyle bir soru işareti var. E, yani şöyle düşünelim, e, sonda halka arzı olmuş şirketlerin de şeffaf olması gerekiyor ya. Yani onlar da finansallarını açıyorlar ama finansallar tabii yeterli değil yani ben karbon ve su ayak izlerini de görmek istiyorum en azından maaş politikalarını da görmek istiyoruz yani radikal şeffaflık diye bir yeni kavramımız var ya yani radikal şeffaflık artık herkesin maaşını bile görebildiğimiz bir tür şeffaflık ya yani orada da aslında çıta yükseliyor ben umutluyum yani ben mesela Türkiye'yi idare edenlerin maaşlarının hepsini biliyorum yazık hepsi sürünüyor <gülüyor> bir maaşla nasıl zor geçiniliyor? <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> o başka. Mesela ya, O da yani mesela vergi konusunda bizim gelecekteki e, hayallerimizden yani bu açık açık bir kültür öyle düşünün. Yani sektörlerin şeffaflaşması şeffaflık hesap kültürü. verebilir. Evet. Yani, İdarenin şeffaflık kültürü. Aynen. Yani bu biz onu STK'larla başladık. Şimdi açık açık sosyal girişimler diye başka bir oluşum var ama buradan mesela açık açık belediyeler, açık açık spor kulüpleri oraya doğru gideceğiz. Açık açık ihaleler istiyoruz. Ha, evet. İhaleler. Peki, evet. Tabi. Peki bağımsızlık nasıl sağlanıyor peki? Ee, şöyle düşün çok net kriterler var ee, ve herkes aynı kriterlere göre orada olacak. Ee, yani nasıl anlatayım? Ee, mesela belli belgeler istiyoruz. İşte devlete verdiğin beyanlamını yükleyeceksin. Bağımsız denetim raporunu yükleyeceksin falan gibi. Sosyal etki raporunu yükle. Ee, finansallarını görelim. Yönetim kurulunda kimler var görelim gibi. Ee, Herkesten aynı belgeler Gerçekten. isteniyor. Itır bir sorun hmm. var çok parantez atıyorum. Lütfen ya, Bu arada. Peki mesela yurt dışından buraya yatırım yapmaya gelen hı hı. yabancı firmalar gelip size açık açıktan bunlar nelerini beyan etmişler sizin üzerinizden görmek istiyoruz diye bir ihtiyaç duyuyorlar mı? Bu olursa mesela hı hı. o zaman bunların buraya katılımlarını arttıracak bir şey söz konusu evet, olur. Evet yani. Ee... Var mı böyle bir şey yani? Ee, şu anda öyle bir teklif hiç gelmedi ama mesela bağış yapacağım diyen çok oluyor. Yani yurt dışından da Türkiye'den de hani ben bağış yapacağım. Mesela şöyle düşün. Afet oluyor. Ee, afet sırasında projeler yapan şeffaf ve hesap verebilir STK'lar nerede diye açık açığa gelip bakabiliyor. Ya da pandemi sırasında sahada çalışan işte mesela neydi o zaman en büyük mesele sağlık çalışanlarının ihtiyaçları ilk günler en e, işte tepede önceliklenir. E, bakıyor mesela açık açıkta Lokman Hekim Sağlık Vakfı diye e, sağlık çalışanlarına yönelik çalışan bir STK var. Bur buranın üzerinden yapayım diyor. E, yani o çok güzel artık insanlar bunu sormaya başladı. Yani bu alanda kim açık açıkta ya da hayvanlarla ilgili çalışan açık açıkta kimler var? Bir bakayım diyor en azından. Hani bu benim meselemse şeffaf hesap verebilir olan bir yere. Bağış yapayım, gönüllü olayım aynı destek vereyim diyor. Bilmiyorum. Ama bu söyle değil güzel. Bilmiyorum. güzel. Yani. Belki o da olur. Evet. <gülüyor> evet. Henüz olmadı. Evet. Böyle bir şey olursa çünkü bu bir tabii. bu bir birebir değil ama bir yaptırım biçimi olmaya başlar. Tabii ki evet. Yani yurt dışından gelecek adam buraya para yatıracak, iş yapacak. Ben açık açık da mısın, değil misin? Çünkü oranın Hı -hı. kriterleri belli. Tabii. Buraya evet. girebilmek için tabii. koşullar belli. O da bu vasıtayla buradakilere biraz Yo, ee, doğru doğru yani e, iş, yani mesela İzmir depremi sırasında geçen sene e, Facebook Londra ofisi bir çalışanlarından bağış topladı. Mesela açık açık üzerinden Türkiye'ye e, soktular parayı. Yani biz buraya güveniyoruz, hani burası üzerinden dediler. Hani o çok yani o güzel aslında, tabii, tabii o bizim ki, evet. için Kıymetli de çok şey. iyi hissettiren e, tabi bir talep. Ben o zaman bir tane uçak alacağım, üstüne ismini yazacağım, açık açık diye yurt dışından paraları olabildiğince getireceğim. Şahane, evet evet tabi. Neden olmasın Seda. bak bu da açık açık uçaklar. <gülüyor> açık açık uçaklar. <gülüyor> açık uçaklar evet. <gülüyor> Aa, evet böyle getirenler, götürenler var açık açık olmuyor bu işlere. Ve maalesef olmuyor evet. Peki bunların da açık açık olması lazım. Ondan evet, istiyoruz. Kesin. Ee, bir parça arası verilir Fazla verir. açılmadan. Fazla açılmadan evet. Ee, Charlie Hayden ve Antonio neden gelsin. Fortuna. Dinliyoruz. İyi akşamlar Laflıcaz dinleyicileri. her Herhard, Ahmet görse, Atilla Aygin'in güzel bir sohbetin devamındayız. Bir soru geliyor. Sosyal girişimciler hangi alanlarda daha çok boy gösteriyorlar? Ee, yani dünya genelinde de düşünebiliriz. Türkiye genelinde de. Şimdi Türkiye'de biz bir saha çalışması yaptık. British Council'un fonladığı bir çalışma, orada genel bir tabloyu da gördük yani 9000'e yakın sosyal girişimci bulduk Türkiye'de. Aslında wow. az bir rakam değil, değil e, rakam ve çok önemli bir kısmı da 2017 sonrası kurulmuş yani orada da çok net bir aslında Hı. ivmeyi görüyoruz yani ne kadar hani artık zamanın ruhuna çok daha uygun olduğunu. Eğitim alanında çok var alternatif eğitim modelleri alternatif okullar mesela başka bir okul mümkün gibi bir kooperatif olarak kurulan okullar tekstil aranı ve kültü sanat alanında çok var tekstilden mesela örnek verebilirim isterseniz evet, gördük onu şimdi evet, çok şık ee, ya tekstil e, bildiğiniz gibi hani gezegene en fazla zarar, zarar veren sektörlerden evet. bir tanesi. Yani fosil yakıtları belki bir numara düşünürsek sonra tekstil geliyor çünkü. Ee, özellikle bu hızlı modaya geçişle o, su beraber e, su e, ondan sonra kimyasal hmm. kullanımı e, emek sömürüsü yani hepsi e, biliyorsunuz atı, hepsi atı evet yani hepsi işte aynı şekilde mesela bu pamuk bir yerde üretiliyor işte başka bir yerde e, dikiliyor başka bir yerde satılıyor yani bütün bu yolculuğun ayak izi de çok yüksek yani mümkün oldukça ucuza mal etmeye çalıştığımız için. Tabii. Hani çok uzak bir yerde ürettirip başka bir yerde satıyoruz. Ee, bizim e, kod taşlama işçisi bir arkadaşımız Bego Demir. E, ben onu e, mücadele sırasında tanımıştım. Yani İsmi? Kot ta Bego Demir. Ee, Abdulhalim Bego, bizim aramızda bilindiği Hı. adıyla, kendi kullandığı adıyla da Bego. Ee, Bego işçileri örgütledi. Ee, silikozisin, yani kotta nedeniyle ortaya çıkan hastalığın, hastalığı evet, evet, ayna ee, bir meslek hastalığı olduğu ve bunun tanınması gerektiğine dair bir kampanya başlattı önce ee, meslek hastalığı olarak tanındı. Ee, i̇şte işçilere tazminatları verildi ve Türkiye'deki bütün kotta aşımı atölyeler kapatıldı ama tabii Bego bizim yakın arkadaşımız bize yıllarca diyor ki Itır bunu alma bakıyor aa bu taşlanmış bunu giyme işte bunu Itır, da şöyle bu <gülüyor> Kot taşlama nedir biraz onu anlatsan aa, şeytan evet. taşlamaya benzemiyor aa, evet evet tabii belki tabii biz o kadar içindeyiz ki hani herkes biliyor diye çok sağ ol Ahmet yani ondan evet, bahsedelim, evet, bahsedelim. Ee, şimdi kot kumaşı biliyorsunuz hani böyle lacivert ve sert bir kumaş zaten e, hani işçiler için çok kullanışlı bir kumaş olarak ortaya çıktı Amerika'daki evet. çalışan işçiler için ilk yapılma evet yani yani gayet hani kullanışlı işte uzun ömürlü dayanıklı, evet. dayanıklı. Fakat zamanla ne oldu gene her şeyde tabii hızlı modayı suçladık ama burada da o devreye giriyor. Herkes aynı lacivert sert kumaşı giymek istemiyor. Bunun işte biraz daha açık rengi olsun, açık mavisi olsun, daha yumuşak olsun eskimiş gibi görünsün Çünkü kot üzerinde tabii giydikçe eskir, yumuşar ve rengi atar. Ama sen satın aldığında da böyle açık mavi olsun istiyorsan e, silika ile böyle silika'yı püskürterek e, kotu taşlayabiliyorsun. Ve bunu bir işçi işte merdiven altı bir atölyede kötü bir maskeyle yaptığı zaman ya yani o silika'yı püskürtürken silika'yı soluyor da bir yandan ciğerlerine yerleşen silika silikozis diye ölümcül bir akciğer hastalığına neden oluyor. Silika dediğimiz malzeme kum gibi bir malzeme. Evet yani kedi kumunda kedi, kullanılır. Evet, evet. Lastiğin ana evet, evet. maddesidir. Maddesi. Ondan sonra ve tabi bunu insan kullanmadan da yapabilirsin. Yani makinede de eski görüntüsünü verebilirsin. Fakat bu çok daha ucuza geliyor. Yani her zaman hani emeği sömürmek işi çok daha ucuza getirmek olduğu için yani işçilerin sağlıkları pahasına ee, bu böyle devam etmiş bir süreç tabi e, işin tabii biraz daha acıklı yanı yani Türkiye'de kapatıyorsunuz belki atölyeleri ama kalkıp Bangladeş'e götürüyorlar evet, yani ee, doğmak durumunda. Aynen yani Bego bunun mücadelesini başlattı işte Clean Clothes Campaign diye temiz giysi kampanyası yani dünyada bunu bitirmeye yönelik çalışmalar yapıyor halen devam ediyor. Dünyada da var bunun şeyi benzeri. Evet, evet. ondan bahsedelim. Aynen yani dünyada da işte bir temiz moda hareketi var Bego'nun da içinde olduğu öncülerinden olduğu aslında bütün tekstili dönüştürmek yani bunun hani daha gezegen dostu insan dostu bir sektör haline gelmesi evet. için çalışmak. Ama burada işte şunu alma diyor. Mesela diyor ki şu markada emek sömürüsü yapıyor biliyor musun? E, i̇yi de dedik neyi alalım o zaman? E, sen bunun incir yaprağıyla dolaşacağız. Ah incir yaprağı, <gülüyor> evet evet. E, muz falan işte. <gülüyor> Muzdan e, yapıyorlar ya muz kabuğundan e, deri yerine Değil. kullanıyorlar. E, evet yani ona biraz yolumuz var. E, ama Bego temiz bir kot, yani yüzde yüz temiz bir kot üretti. Ve süreç şöyle başlıyor yani temiz ne demek onu da izninizle çok kısa söylemek istiyorum yani e, şimdi pamuğun... herkes ikanlığı anlamasın şeyi. Ha, yani, evet, yani, temiz, bu ne ziklerdir. ne derken yani... karbon ayak izinin temizliği etrafı evet, kirletme evet. temizliği bundan yani, bahsediyoruz aynen e, yani e, pamuğun yetiştiği tarlaya kimyasal atılmamasından başlayan bir süreç pamuğu toplayan işçiye e, adi bir ücret ödenmesi ...işte kotun yıkanmaması falan gibi... ...yani böyle çılgın bir aslında temiz kriteri var... Ve e, bu bir sosyal girişim yani Bego e, bu kotu iletiyor evet bu bir ürün satılıyor ama bir temiz moda hareketi aslında başlatmayı amaçladığı için ve e, sosyal fayda burada e, bütün moda sektörünü dönüştürmek örnek olmak tabi bir gelir fazlası olduğu an oluyor kimi zaman yani bir sosyal girişimcini bizler gelir fazlasını sosyal faydamızı arttırmak için kullanırız yani biz ortaklara kar dağıtmayız mesela. Oh ne güzel. Evet. Evet. <gülüyor> İdeal dünyada evet herkes sosyal evet. girişimci. Evet. evet doğru. Böyle yani her alanda sosyal girişimciler evet. var. Burada sözde sosyal girişimcilik oluyor ama iş pastayı yemeye Tabii. gelince Tabii. herkes pastayı önüne çekiyor. Ee, Yok, evet. Evet. O zaman da sosyal girişimci olmuyorsun Olmuyor işte. Zaten. Evet. i̇şte evet. Bir de şey modası var benim çok dikkatimi çekiyor. Ve böyle belki de jenerasyon farkından dolayı şaşkınlıkla izliyorum. Eskiden düşüp üstümüz başımız yırtıldı mı eve giderdik diktirmeyi. Hmm. Annem oraya bazen yama yapardı falan filan. Şimdi bazen pantolonlar görüyorum. Aa hani bırak düşmeyi köpek saldırmış parçalamış üstüne. <gülüyor> öyle <gülüyor> fabrikadan dolaşıyorlar. Fabrikadan çıkışı öyle. Yani. Evet, Fabrika, o işte, evet o işte acı olan fabrikadan çıkışı öyle. Yani üzerinde paralanması güzel. Mesela biz Bego jeans'i de hani bir yıl giy tabi yıkana yıkana giydiğin için o eskiyor yıpranıyor. Yani. Üstünde düşüyor. Paralansın. üstünde Itır, Ama sen paralanmış alıyorsun. Için, öyle paralanması için üstünden. <gülüyor> ha, 20 yıl, 20 yıl giymel lazım. İşte 20 yılda giymeyin, paralanmış alayım diyorsun. Evet. evet. İşte nerelere geliyoruz belli. Peki bir de şey var. Tiyatro var. Ha benim hayatımda. Evet. Bir doğrulara o osuna sorma mı Sen tiyatro var deyince e, oyuncu falan zannedecekler. Yani Hayır, yok. Hayır öyle değil. Tiyatroya biraz sonra gelelim aslında. Evet, tabii tabii. Tabi. Ee, şimdi bir parça arası verelim isterseniz. Blue in Green. Tabii. geliyor kimden evet. geliyor yani kadro güçlü ee, Miles Davis evet. John Coltrane Bill, Bill Evans geliyor Evans'tan geliyor evet yine ötürü seçtiği parçalardan bir tanesi hep birlikte dinleyelim biz bundan sonra arada ötürü seçtiği yaptıralım yaptıralım vallahi <gülüyor> evet Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri. E, keyifli bir akşam e, olmaya devam ediyor. Sevgili Itır Erhard'la birlikteyiz. Birçok konudan bahsettik. E, tabii bunların hep e, odağında sosyal girişimcilik vardı. Ama e, tabii ki Itır'ın da başka hobileri de var. Bunlardan bir tanesi de tiyatro. Evet. İstersen... Birazcık buralardan bahsedelim Herhal tiyatronun neresinde Neresinde, neresinde evet. Yani tiyatronun çok merkezinde olduğumu söyleyemeyeceğim tabii ben Sosyal girişimcilik koşu belki biraz daha Ama e, yani çok ilginç ama e, Tiyatronun sanatın aslında bakış açısı e, Yaptığım her işte biraz var e, Yani ben hiçbir zaman e, oyuncu olmadım e, Ama hep bir e, hani tiyatro aşığı oldum Fakat e, tabi oyunda e, çok iyi dinlemek vardır ya yani e, onu mesela hayatımın her yerine katmaya çalıştım. Aslında tiyatronun pratiklerini, bakış açısını, yani karşındakini çok iyi dinlemek, e, hani müdahale etmeden dinlemek, doğru duymak ve e, oradan bir cevap geliştirmek, e, işte aktif dinleme dediğimiz. Mesela onu hep e, hayatıma e, taşımaya çalıştım. Tabii e, üniversitede edebiyat okuduğum için hep tiyatro içinde, ee, ve tiyatrocu çok fazla dostum oldu. Hayat e, beni bir şekilde hani bu sanat tutkum e, çok sayıda tiyatrocuyla e, dostluğa götürdü. E, bir süredir de e, Dastas'ta çok arkadaşım var. E, bu tiyatro tutkum nedeniyle oyunlara gidiyorum. Hatta tabii oyunlar daha sahneye konmadan hani metin aşamasında okumaları aşamasında başlıyorum e, bir yerinden dahil olmaya. Ee, ve o yanım e, gerçekten çok besleniyor. E, şu sıralarda hasta, hasta bir e, Romeo Juliet e, sahnelenecek. E, i̇lk okuma pravalarından beri içindeyim. School of Life'da da bahsedeceğiz. Biliyorum mesela orada verdiğim bir Aşk 101 atölyesi var. Benim geliştirdiğim bir içerik. Romeo Juliet oyuncularıyla sezonu öyle açtık. Yani ilk okuma öncesi benim Aşk 101 atölyesinde işte Çağlar Boyu Aşk, Safo'dan, Shakespeare'den, Soneler'den onunla beraber oyuncularla açtık ve okumalara başladık. hani Ben de böyle bir yerinden oradan da çok beslendiğimi itiraf etmeliyim gerçekten. Burada fotoğrafçıya ihtiyaç var mı? Ee, her <gülüyor> zaman var onu ayrıca program sonrası konuşalım. <gülüyor> evet. Olmaz mı? Das das. Evet. Güzel, çok güzel, çok güzel şu anda sahneler gözümün önünde evet, gelmeye başladı, acayip güzel kareler evet, çıktı. Döneceğiz tekrar evet. e, sahnelere. Gerçekten bir de e, belki ondan da kısaca bahsederim. Bir şapkamda e, bir tiyatro kooperatifi var. E, özel tiyatrolar güçlerini birleştirmek için bir kooperatif kurdular ve tiyatro kooperatifi de bir sosyal girişim ve açık açık sosyal girişimlerinde üyesi. E, ben ilk günden beri tiyatro kooperatifinin danışma kurulundayım ve e, bu sivil toplumda kazandığım deneyimi aslında kültür aktarmaya çalışıyorum. Yani topluluk oluşturmak, kaynak yaratmak işte oluşturduğun toplulukla iletişimde olmak sponsor bulmak ne ararsanız Hani o yüzden de özel tiyatrolarla o şapkamla da çok yakın Mesela çalışıyorum Mesela şöyle aslında. bir şapka olur mu Öter? Dastas'ın gelip şey aşamalarında hmm, sahneye çıkmadan önceki aşamalarında fotoğraflarını çekelim. Sonra bunları sahneye Çıktıkları zaman seyirciler oraya gelirken sergi diyelim ve bunları satalım. Çok güzel bir sosyal girişim olarak böyle bir şey da kurgulayabiliriz. Tiyatroya geri döndürüp. Evet, bu parayı da evet. özellikle Covid sırasında, pandemi sırasında e, tabii çok zor durumda çok kalmış. Çok zor durumda kaldı Tiyatro emekçilerine. Evet. Çünkü Aynen. oraya geldikleri vakit seridikleri oyunun daha önceki Aşamalarını. aşamalarındaki şeyleri görecekler ve belki de bunlardan alacaklar ve bunların satılık olduğunu bilecekler. Hatta açık artırma yani. yapalım Ahmet. Evet. Bak bir tık daha. Evet. <gülüyor> açık evet. artırma yapalım. Genişimci, genişimci ee, sınırlı sayıda olsun. Konuşuyor. Açık Aklını artırma yapalım. Ay, yok. <gülüyor> <gülüyor> bunu ayrıca e, detaylandırırız. Biz projelendiririz bunu. Tamam bunu bir kenara yazdık. Bunu bir kenara yazalım. Evet. Bence de çok güzel fikir. Peki Utur Tiyatro ne durumda? Yani hani pandemi evet. özelinde konuşmuyorum hmm. ama hani tiyatro nereye gidiyor? Yani inanın e, çok iyi bir durumdaydı. E, tam pandemi öncesi aslında tiyatro Türkiye'de altın çağını evet. yaşıyor diye e, düşünüyorduk, böyle konuşuyorduk. Çünkü özel tiyatroların sayısı çok artmıştı, tiyatro seyircisi yeniden artmıştı Aynen. ve e, aynı anda böyle yüz oyun falan sahneleniyordu. Yani bir gece hani bugün hangi oyuna Hangisine gitsem deseniz ki, İstanbul'da evet. aynı anda bazen yüz oyun oluyordu. Hatta turneler falan oluyordu. Aynen. E, maalesef pandemi çok sert e, çok çarptı e, ve ee, gene çok küçük bir detay ama tam pandemi öncesi e, benim de içinde olduğum bir 5G projesi vardı. Yani 5G teknolojisiyle işte performans sanatları ben bizim tiyatro kooperatifindeki arkadaşlarıma gittim bakın biz bu projeye girelim 5G ve sanat çok olumlu karşılanmadı çünkü hani tiyatro şimdi ve burada 5G ve uzaktan Hiç, istemiyoruz evet, falan dendi fakat ki. iyi ki girmişiz pandemi bir geldi herkesin buna ihtiyacı oldu yani bir hani dönüşümü sorarsan şöyle bir cevap verebilirim pandemi tabii o dönüşümü çok hızlandırdı yani şimdi ve burada olanla dijital olan uzaktan olan ee, işte hologram e, falan gibi 5G'yi kullanarak uzaktan provalar e, aslında oyunu başından e, uzaktan e, sahnelemeye uygun yazmak. Yani belki yazma biçimimizi de dönüştürecek Tabii. bir yere doğru. Hızlıca gitti ve e, yani çok olumsuz etkilendir. Evet ama küçük bir olumlu yanı da olmuş olabilir. E, çok sayıda tiyatro, işte moda sahnesinde arasında oldu. İzleyicisiz oyun sahneledi. E, ve e, aslında bu şekilde e, sanat devam etti ve hiç belki ulaşılamayacak yerdeki insanlara ulaştı. Yani bunu durup dururken yerde belki de hiç yapmayacaklardı. Evet o çok enteresan. Yani şimdi tabii yeni jenerasyonlara baktığın zaman bu çok daha bir hani kabul edilebilir bir mecra halinde. Ama bizler hala, hani Ahmet katılır mısın bilmiyorum ama hani tiyatro dediğin zaman... Hani bir salonun içinde olmak evet. bir şey o kokusu o var, tozu o tozu to, to, koklamak evet, sahne, yani, tozu. Başka, şey. sahne tozu şey. Ama gidişat sihirli. Yani e, bu da olsun. Yani şöyle düşünürüz, ben de çok seviyorum orada oturmayı ve karşımda e, oyuncunun olmasını, müziği Oradan canlı bir dinlemeyi. Alışveriş var çünkü. Yani. Evet. Tabii bir de e, arı oluyor, işte tartışıyoruz, çıkışta belki bir içki içiyoruz, sohbet tabii. ediyoruz. Şimdi bunun hepsini almış oluyoruz elimizden. Ama ee, bir yandan da mesela Londra'daki bir oyunu da her an izleyemiyoruz yani tabii, ben evet. onu da dijital olarak izleyebilmek istiyorum yani oraya hali hazırda gidemediysem e, gelişmeleri takip etmek. İngiltere'den güzel oyunlar izledik pandemi e, esnasında Ben de çok yani. izledim evet. yani çok deneysel işlerde izledim mesela sahnede yapamayacağımız e, mesela seçimli oyunlar izledim. Hmm. E, bir e, Kuğugöl'ü izledim mesela e, Hollandalı bir e, tiyatronundu. Ee, ...işte diyor ki Itır hangi kuyu takip etmek istiyorsun? Ben bir kuyu seçiyorum, bambaşka bir yere gidiyorum... ...ve 360 derece izliyorum işte... ...yani o interaktivite, seçenek, senin içinde olmam ...daha katılımcı olması... Onu da e, fiziksel sahnede yapamıyoruz. Ondan kaçış yok herhalde. Evet, evet yani, bence hani. İkisinin yani. de farklı güzelliği Aynen var. Aynen öyle. Yani birini bence dışlamamıza gerek evet. yok. Evet. E, ama pandemi süreci çok hızlandırdı diyebiliriz. Gerçekten öyle Doğru. oldu. Evet. Sanatın evet. hepsi çok güzel. Öyle. Evet. Ve işte burada izliyoruz. Kimi sahibi bütün bu sohbet sırasında. Sevgili Itır Erhard. Hep sevdiği işlerin peşinde koşmuş. Hayallerinin peşinde koşmuş. koşmuş. Yani bu okuduğu okulla alakalı bir durum tabii ki onun altyapısı da belki var ama değil hep hayalleri. İşte her, buradan gençlere hep onu söylüyoruz. Evet. Okulu bitirdikten sonra kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. Mutlaka hayalleriniz olsun. ...healin peşinde koşmak ve sevdiği işi yapmak kadar biz çok şanslı insanlarız. Öyle kesinlikle Sevdiğimiz öyleyiz. şeyleri tabii, yapıyoruz. Tabii. Doğru. Heyecan doğru. bir de. Heyecan Sanırım bir mi? de onu eklemiyor. Yani seni çok ne doğru. heyecanlandırıyorsa onun peşinden git. Evet. ya yani, üniversite seçim sırasında öğrenciler geliyor bana. İşte bu bölüm mü yükselişte, bu trendi, bu duruşta, işte, burada mı para? Yok diyorum yani şu anda senin heyecanın ne? Ne istiyorsun? Onu yap. Yani belki beş sene sonra heyecanın farklı olacak. O zaman da onu yaparsın. Ee, o heyecanın peşinden gitmek de... Çok önemli Şşane, bence. Çok güzel. O zaman güzel bir parçanın Parça, peşinden gidelim. Gidelim. Brad Meldağ. Çok sevdiğimiz piyanistlerden Brad Meldağ. Bart. Ben bunu okuyamadım. Ne yazdık, yanlış mı yazdık dedim. Bart, evet. Bard, şey, Bard evet, Ozan. Ozan, Ozan. Demek Ozan. Demek galiba, evet, evet. Bart. Ozan. Güzel. Gelsin Peki, bakalım. Gelsin bakalım. Evet laflayacağız dinleyicileri. Itır Erhard'la söyleşimiz devam ediyor. Ee, tabii o kadar çok konulara daldık ki akademik hayattan, <gülüyor> evet. akademik hayattan birazcık <gülüyor> evet, uzaklaştık. Evet. Bu arada Itır, bir doçent doktor. Evet. Bilgi Üniversitesi'nde. Evet, evet. Ee, istersen birazcık oradan bahsedelim. Tabii. Ne dersler veriyorsun? Tabii tabii. Veriyorsun? Ee, yani o da enteresan tabii benim bilgiye gelişim. Ee, işte doktora çalışmalarıma devam ediyorum. O zaman Aydınur e, bizim iletişim fakültesi dekanıydı. E, ve Pınar Kür de edebiyat dersleri veriyor. Ondan sonra onlar beni davet etti. E, sen edebiyat dersleri verir misin? Fakat bu edebiyat dersleri iletişim öğrencilerine verilecek. Yani aslında ana alanı edebiyatı olmayan öğrencilere... E, edebiyat anlatılacak ve tabii daha böyle hani keyifli bir yerden ee, ben tamam dedim ve öyle girdim bilgiye 2001 yılı ee, ve 2001 yılında ben epey bir gençtim <gülüyor> tabii ve öğrencilerle aramda çok az yaş farkı var ee, o biraz tedirgin etti beni şimdi diyorum ki yani ben hani arkadaşları olacak yaştayım nasıl olacak bu iş ee, ama gerçekten çok keyifli başladı tabii o zaman yani insan çok özgüveni olmuyor sınıf önde olmak bir şey anlatmak senden beklenti yüksek. E, fakat onlarla beraber büyüdüm diyebilirim yani birlikte öğrendik. Onlardan çok şey öğrendim. E, bu sene tam 20. yılım. Evet giriş o giriş yani. Evet girdim. Vallahi öyle yani bilgiyi ben e, tabii çok seviyorum. Yani bilgide çok e, fazla dostum oldu. İşte o dönem tabii bizdeki müzik bölümü çok çok kuvvetli bir müzik evet. bölümümüz vardı. Biraz dönüştü yani o zaman performans ağırlıklıydı ee, ve çok küçüktük biz Kuştepe'deydik ve hep beraberdik. O yüzden birbirimizden çok şey öğrendik yani sanat tarafı da tabii çok kuvvetliydi bilginin. Ee, öyle devam ettim. Tabii benim çalışma alanlarım çeşitlendikçe aslında verdiğim dersler de öyle oldu. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği benim çok çalıştığım bir alan. Toplumsal, cinsiyet eşitliği insan hakları, temsil, engellik, yaşlılık yani çok farklı alanlarda ama hepsinin ortak yanı aslında ayrımcılık, ötekileştirme gibi alanlar. Oralarda ders veriyorum, halen veriyorum. Bir de bizde bir sivil toplum yüksek sansı var. Orada da en iyi bildiğim işlerden biri olan kaynak yaratma, topluluk oluşturma. Onları anlatıyorum. Son... Zamanlarda bir de bir şapkam daha var bilgide e, rektör e, hocamız Alpaslan hocanın e, sürdürülebilirlikle ilgili danışmanlığını yapıyorum. E, Topluma hizmet ve sürdürülebilirlik danışmanlığı yapıyorum. Ha, güzel aslında güzel. yani böyle çok dağınık gibi belki gözüküyor ama yapılan her iş birbirini besliyor. Birbirine bağlı. Evet. Evet, birbirine Itır, bağlı. şimdi radyo programını dinleyen herkes en çok neyi merak ediyor biliyor musun? Atır günde kaç saat uyuyor? <gülüyor> Zor soru. Evet. Yani uykuma dikkat ediyorum aslında. Uyumaya çalışıyorum. Yani ortalama 6-7 saat uyuyorum. Yani uykuyu ihmal etmemeye çalışıyorum. Çünkü onu yaptım oldu. Yani böyle kaptırıp işte az uyudum, az yediğim. Sonra ne oluyor biliyor musun? Yani bir süre sonra vücut sana dur diyor ve çakılıyorsun. Ben de bir çok sert çakıldım. Yani ağır bir böyle anksiyete depresyon. Bedenim çok kötü hissediyor falan Orada bir ders aldım Yani her şeyden önce bedenini dinle Ruh sağlığına bedenine özen göster Sinyaller varsa onları duy Ve hani bedenin seni durdurmadan bir dur O günden beri aslında uykuma yemeğime harekete onlara dikkat ediyorum Çünkü herkes herkesin şikayeti yetişememekten evet, dolayıdır tabii, evet. Şimdi bu kadar çok şapka, o kadar çok şapkanın birinden birine kozsan hiçbir şey yapmadan şapkalar arasında yorulursun. Ama işte bu gönül bağı <gülüyor> e, ama. bütün yorgunluğun hepsinin önüne geçiyor. Yani sen bahsettin ya aslında sevdiğin işi yapmak, anlam buldun heyecan duyduğun işi yapmak senin yaşam enerjini çok yükseltiyor. Ee, yani bütün gün düşün, yani sevmediğin bir işi yapıyorsun, masa başında 8 saat oturuyorsun nefret ederek. Ee, orada bir verimlilik de yok. Yani bizler sevdiğimiz işleri yaptığımız için belki de hiç e, yorulmuyoruz. Yani masanın başında otursam ben sevmediğim bir işi yapmak için çok daha yorgun olabilirim. Ama e, hani hep bana enerji veren, hayat veren e, işler yaptığım için... Ee, belki de bundan. Yani yaşam enerjimiz çok daha yüksek. Evet, evet. Peki hocam, peki hocam. Estağfurullah lütfen. Hocam, hocam deyince böyle bir anda. Doçan, <gülüyor> Sınıf, doçan, doktor dediğimizde. Yani, evet, evet ya yani bir Hayır. birazdan profesör de olacağım. Bak, bir ay sonra gelseydim. Öyle mi? O güzel. Ha, çok az kaldı, Şahane. evet. Evet, az kalmış bir profesörlük. Bu arada bir de bir kız çocuğu büyüttüm. Evet, evet. Ya bak, evet. Bir de kızım var, evet. Ee, şimdi 15 yaşında 15. kızım. Ee, tabii ondan kısaca bahsedeyim ya annelik benim için zordu. Ee, yani bütün bu şapkalar ve tabii özellikle de işte toplumsal dünseye çalışan biri için annelikle imtihamız oluyor. Yani o geleneksel annelik kalıbına ben asla giremem. Ee, ben işte e, hani o anneden beklenen hiçbir şeyi yapamam gibi e, dirençler. Bende de bu çok fazla oldu mesela. Eve anne olunca seyahat edemeyecek miyiz yani deyip mesela kızım çok küçükken hani dünyada en uzak nereye gidelim diye Hawaii'ye gittim. Oradan döndüm Avustralya'ya gittim. Yani benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Bak çocuk var ama işte 40 gün sonra deliler gibi koşmaya başladım. Ee, sonra bir rayına oturdu. Ee, yani sonra şunu fark ettim hani aslında kızım da benim hayatım bir parçası olabilir. Yani benim hani çocukla hiç ilişkilenmeyip hiçbir şey yok gibi yaşamak değil de yani onu da hayatıma dahil edip aslında ondan da beslenebilirim ve kızımla çok büyüdüm gerçekten. Şimdi yaptığımız pek çok şeyi birlikte yapıyoruz. Ya yani o da tiyatro okuyor mesela. Aa ne kadar güzel. Evet. Ya onu soracaktım şimdi aslında iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi bilgi de. Yani büyük ihtimalle Z kuşağıyla evet, evet, çalışıyorsun ve ya kızım da o... Z kuşağı evet kuşağı. bayağı Z, Z kuşağı, kuşağı. <gülüyor> ee, senin yaptığın işleri nasıl bakıyor bu kuşak? Ee, ya inan bu kuşak bana çok umut veriyor çünkü ben kendimi düşünüyorum yani 18 19 yaşında evet ben gönüllüye başlamıştım bir yerinden. Fakat onlar çok daha bilinç seviyesi yüksek bir grup. Yani doğayla ilgili işte çok sayıda mesela vegan vejeteryen öğrencim var. Yani bu farkındalık çok yüksek. İşte benim insan hakları dersim var yıllardır veriyorum. Bu sene öğrencilerimden şöyle bir talep geldi ya hocam ya bunun en azı 3-4 haftasını hayvan haklarını ayırsak mı türcülük konuşsak yani buna girmiyoruz dediler <gülüyor> dedim şahane bir talep yani hemen o şekilde kurguladık yani gerçekten hani bana çok ilham veren çok şey öğrendiğim bir grupla karşı karşıyayım ııı ee, çok daha farkındalıkları Ümitlenelim yüksek. Ümitlenelim mi yani? Ümitlenelim evet. Tek e, beni endişelendiren şu oluyor yani çok gençle beraberim ben hem üniversitede hem de e, işte bu sosyal girişimcilik e, alanında yarışmaların falan jürisinde oluyorum bir şekilde. E, ve gençler karşımıza gelip işte ben de sosyal girişimciyim dünyanın sorunlarını çözeceğim falan deyip mesela bugünden yarına e, böyle müthiş bir girişim kurma hayalindeler. Ben de genelde şunu soruyorum ya bir dakika mesela bu alanda çalışan başka insanlar var onları tanıyor mısın? E, yo diyor. Yani böyle hani her şey ilk kez onun aklına gelmiş gibi ve bugünden yerine olacak gibi böyle hani aslında bir e, süreç e, evet. olduğunun farkında değiller. Evet. Yani orada bir hayal kırıklığım oluyor. Bir oldu bitti. Evet oldu bitti. bitti yani gibi En iyisini ben yapacağım. E, güzel yaptı yani senden önce yapılanlara bir baktın Bak, mı en azından evet. mesela? Bakmamışsa fakat, fakat ben direkt. Fakat çok enteresan. Şimdi kaç yaşında dedin? Kızın mı? 15. 15. Ben 15 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Bunlardan bir haberdim ya. Ya ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Yani. Yok yok hiç ayağım yoktu. Evet. Yani şimdi onlar çok şanslı var. Yani, çok şanslılar onlar. Öyle ya yani benim kızım koşuyor, bağış topluyor. Ondan sonra mesela sana bir doğum günü hediyesi alacak diyor ki ben bunu bir sosyal girişimden alayım hem de bir sosyal faydaya destek vermiş olayım. Madem alışveriş yapacağım diyor falan. <gülüyor> yani böyle bambaşkalar <gülüyor> Bambaşka ve o bir, çok evet, ama işte iş çok hızlı mesela kızımda da var o. İşte ben Broadway'e gideceğim. Ya bir dakika sen yani yeni bir tane tırd öğrendin. Hani <gülüyor> böyle anlatabiliyor ya yani bunun bir süreç tabii, olduğunu. Evet. Muhteşem belki de o önemli. Belki olan de, yani. belki evet. de ama yani işte bunun emek çok yakın değil. Ama yani emek ama... olduğunu yani Tabii. bunu hani diyorum ki mesela Broadway çıkacaksam hani ya günde 8 saat çalışını görmüyorum. Ha ne gerek var canım falan diyor. Yani i̇şte, evet. hani o onları Evet. At... Aynı şey var. Evet. <gülüyor> evet, böyle bir şey hızlı bir şekilde geçiyor hem de evet, bunlar. Öyle. Aa. Ben geçenlerde bu Bodrum'a gittim Kardeşime Balık tutacağız beraber. Dedim ki geldim iki gün yine balık tutacağız. Bir dakika dedi ben bir saat piyano çalışmam lazım. Elim durur. Ya dedim ben geldim ne elin dursa ne olur <gülüyor> durmasa ne olur. Şimdi bizde tabii, böyle bir süreklilik tabii, var. Tabii, tabii. Gençlerde böyle bir süreklilik yok. yok evet, Ama onu evet. öğrenecekler bence yani sürekli ya, olmadan bir şey, evet, e, olacak. Bir şeye varamayacağı evet. Evet. Ama şunu fark ediyorum ki aa, bizim büyüklerimizle olduğu kadar jenerasyon farkı bizlerle onlar arasında yok. Yok bence yok, de yok. biz tabii, daha yok. yaklaşabiliyoruz tabii. onlara. Tabii. Yani Öyle. ki yol kat etmişiz. Evet. Bu da güzel bir gösterge evet. Aynen. Evet ne yapalım bir parça arası verelim. Le cristal de silence. Eee Chicorya'dan <gülüyor> <diyelim. gülüyor> gelsin. Chicorya'yı da alalım gerçekten analım. Evet. evet. Crystal evet. Silence sevgiyle analım. Süper. Dinliyoruz. Silence değil mi bunun? Evet. Crystal Silence. Crystal evet. Silence evet. En français avost. Keyifli, renkli Ve güler yüzlü sohbetimiz devam edecek Sohbetin sonuna yaklaştık evet, Maalesef. maalesef Çok iyi gidiyordu Gerçekten böyle sabaha maalesef, kadar evet, giderdik evet. Her güzelin bir sonu vardır Lafına ben hiç inanmam Her güzelin bir devamlılığı vardır Mutlaka, Yeter evet. ki hayatımızda güzel şeyler olsun Ve devam etsin Şimdi gençlere ne diyeceksin Gençler için Ne yapmalarını tavsiye edeceksin Demeden önce School of Life Nedir? Evet. Nedir? Hayat okulu Hayat okulu değil evet. mi? Hayat Çok okulu. büyük Çok. Ee, evet. Evet. Yani. Oradan ee, tamam, evet. tamam. O da aslında gençlikle ilgili bir, bir Bağlantı da var yani beklemiyorsun Belki ama yani kuracağım o bağlantıyı ee, Ben üniversitede e, dedim ya yani Her şey birbirine bağlanıyor. Felsefe okuyorum o sırada Alain de Botton diye biri var. Benden birkaç yaş büyük ve böyle muhteşem kitaplar yazıyor. Yani ben böyle şu matematiğe çok yakın teorik felsefenin içine gömülmüşüm. Alain de Cambridge'de o zaman evet. ve böyle aşk üzerine falan inanılmaz kitaplar yazıyor. Ve o da felsefe okuyor. Evet. Ya diyorum adam harika bir iş yapıyor. Yani antik Yunan'daki versiyonuna götürmüş felsefeyi. Baya hayatın temel meseleleri aşktır, anlamdır, ölümdür bunlar üzerine yazıyor. Dedim bu adam arka bir yerde ben de Cambridge'e gidersem yani o ortamda olacağım arkadaşı, zannedip <gülüyor> gittim ve tabii Cambridge Boğaziçi'nden daha teorik bir yer. Ondan sonra yıllar geçti ben Alen'i takip ediyorum kitaplarını okuyorum sonra School of Life diye bir şey var onu öğrendim. Alen bütün bu aslında felsefeyi hayata bakışını bir okul açtı ve yetişkinlerle atölyeler yapıyor bunları tartışıyor ve Türkiye'de de bir şubesi açılacak. Ondan sonra bizim o zaman bilginin altında eylem bir arkadaşımız ondan sonra Elvan Omay başvurdu. Gitti lisans aldı, geldi ve alan Türkiye'ye geldi açılışa. Ben böyle acayip heyecanlıyım yani. Üniversite yıllarından beri işte tanışmayı çok istediğim bir insan dedim ki ben dedim hani senin kitabını okudum o zaman Essays in Love deyip kitap aşk üzerine ve e, o yüzden Cambridge'e gittim dedi ki <gülüyor> ya keşke o zaman bana sorsaydın asla gelme derdim <gülüyor> hani, ben de buradaki eğitimin tam tersini yapmaya çalıştığım için School of Life'ı kurdum yani e, Ale'nin de tabi derdi aslında felsefeyi antik Yunan'daki haline götürmek. Ee, ve biz öylece tanıştık. Ee, i̇şte ben School of Life'ın kadrosuna girdim. Ee, Ale'nin söylediği hayatta diyor iki mesele var. ya. Yani bunu gençlere de ben söylemek istiyorum. İki mesele var diyor en önemli. Ee, iş ve aşk. Ve burada doğru kararları vermezseniz iyi bir yaşamdan bahsetmek mümkün değil. Ee, doğru kararları da nasıl vereceksin? Önce kendini tanıyacaksın. Yani benim kaygım nerede? Ee, heyecanım nerede? Bunları keşfetmeden, önce kendini tanımadan, yani o da ta işte Sokrates'in öğretisine gidiyor, yani kendini tanı. Senin aşk ve işle ilgili doğru karar vermen mümkün değil. O yüzden buradan başlayan en temele git, önce kendini tanı sonra aşk ve işle ilgili doğru kararlar ver ve yanlış kararlar verdiğinde de dön buradan. <gülüyor> Çünkü hani yaşamda çok önemli iki alan budur. O yüzden ben çok severek School of Life'da dersler veriyorum. Yani kendini tanımak üzerine bir atölyem var. Son günlerde çok moda olan ama gene ta antik Yunan'dan hayatımızda kalan bir işte resilience kavramı onun üzerine var. Ve aşk üzerine var. Aşk 101 diye bir atölyem var. Evet. Sevgisiz bir Ortamda e, hayatını sürdüren Türk insanına ben öyle bakıyorum hakikaten. Öyle çok Aa, haklısın. Aşksız evet, bir ortamda. Aşksız bir ortam. tabii, tabii, çok Aa, haklısın. Aşkın dahi olmasının filizlerinin vermesine izin verilmeyen bir ortamda e, ve tabi sokakta gördüğün insanların da o zaman. Suratları düşük Tabii. ve aşk olmadığı için inan giysilerinin renkleri bile yok. Tabii Kahveri, çok haklısın. Tabii. Doğru çok doğru. Evet. Aynen. O yüzden i̇şte. bence bununla başlayalım. Gençlere evet. tavsiye evet. Ee, lütfen aşkı da ciddiye alın. Aşka zaman alan açın. Ee, çok önemli, çok önemli. Yani Yaşam kalitesini... E, düşündüğümüzde gerçekten aşksız bir yaşam e, bence hani tam yaşanmayan bir yaşam o yüzden e, hani on, ondan bahsetmek e, önemli ve tabi iş yani doğru insanla ve doğru işte değilsek e, yaşam kalitemizin iyi olması mümkün değil e, ve bittiği zaman da bitirebilmek yani bana kötü gelen bir işte ya da ilişkide durmamak e, orada da cesareti toplayıp oradan çıkabilmek. Iyidir çok güzel. Peki gençler niyetlendiler. Çok güzel şey dinlediler burada. Seni takip etmek istiyorlar. Nereden ulaşacaklar sana? <gülüyor> Ay her yerden. <gülüyor> yani o sosyal medya tabii benim hayatımın tam göbeğinde bütün sosyal ya kullanmadığım bir şey var. Galiba TikTok kullanmıyorum. Yani TikTok için biraz yaşlı oldum düşünüyorum ama orayı da <gülüyor> zorlayacağım. Yani çünkü TikTok'ta müzikal falan besleniyor. ben inanamıyorum yani. Böyle aman Allah'ım burada çok güzel şeyler oluyor. Koreografiler yapılıyor falan. Oraya da bir gireceğim ama her yerde varım ben. Yani Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter her yerde her, her yerden, yerden ulaşabilirler Itır, Erhard yeterli Evet var. yeterli her yerde varım ee, evet. ve e, hemen dönerim e, iletişime geçerim seve seve Şanlı. Evet o zaman herkes çok şanslı ıtırla iletişime geçmeleri Aa, bütün bu güzel sohbetin daha derinliklerine kadar inmeleri şansları var Evet biz de çok şanslıyız ben Akşam, çok şanslıyım. Çok güzel bir program ben çok şanslıyım. Şare bir program oldu. Ben çok Ağzına teşekkür sağlık, ederim. Ben sağlık, ikinize atarım. de Atilla Ahmet yani çok sağ olun. Çok keyifli bir program. aralardaki <gülüyor> sohbetler de ekstra evet. bonus oldu. Aynen, aynen. Bu, çok bu teşekkürler. Devam edeceğiz inşallah. Ee, İkinci e, sezonun İkinci programı. İkinci programı evet. Bu sezon yeni bir e, konsept yaratmaya çalışmıştık. Evet. E, bu konseptin özelliği. Sonradan e, yerli caz müzisyenlerinden yapmak istedik. E, bu akşam da devam ediyoruz aynı şekilde. Kimden ee, geliyor? E, Edi Safızoğlu, Mirsen Tezel'den geliyor. Gelsin. Kül diyelim. E, ve tüm dinleyicileri iyi akşamlar diyelim. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok ediyoruz teşekkür edelim. ederim. Tır. Herkese iyi akşamlar, çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ama Sev. Ben Atilla Aygini. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.